Altın Tabak. Bir zamanlar, Seri adındaki bir yerde, tencere, tava ve el yapımı hediyelik eşyalar satan iki satıcı varmış. İkisi de aynı şeyleri sattığından, aynı köyde nasıl iş yapıp iyi para kazanabileceklerini düşünmüşler. Ah, sanlar. Bir malı bir kişiye nasıl iki kez satabiliriz? Senden alırlarsa, neden gelip aynını benden de alsınlar? Sözünü kesiyorum ama benim bir fikrim var. Siz ikiniz neden bu köyü ikiye bölmüyorsunuz? Bir yarısında sen ürünlerini satarsın, diğer yarısında da sen satarsın. İkiniz de kendi bölgelerinizi bitirdikten sonra diğer tarafa geçer, orada da ürünlerinizi satmayı denersiniz. Bu muhteşem bir fikir. Bize yardımcı olduğun için teşekkür ederiz. Böylece Mahesh de Sandar, ayrı yönlere giderek köylülere seslenmeye başlamış. Tencere tava, tencere tava, hediyelik eşyalın, ışık saçın. Yakınlarda oturan küçük bir kız, satıcının sesini duymuş. Aceleyle eve koşarak annesine seslenmiş. Büyük anne, süslü şeyler satan biri gelmiş. Bilezik istiyorum. Sen bana alır mısın? Ooo oh, kızım keşke alabilsem. Ama alacak paramız yok. Nasıl satın alacağız? Um, bilezik almak için şu çirkin tabağı satamaz mıyız? Ooo o şey mi? Simsiyah kurum kaplı. Bunu bilezikle kim takas eder acaba? Oo, tamam, deneyebiliriz. Çok geçmeden Mahesh küçük kızın evine yaklaşmış. Hey, bakar mısınız? Bir bilezik istiyorum. Mahesh küçük kızın yırtık giysilerini görerek onu duymazdan gelmeye karar vermiş. Vaktimi harcama küçük kız. Bunu satın alamazsın. Ama önce bana fiyatını söylemelisiniz değil mi? <Gülüyor> tamam, tamam. Dört lira. Parayı ver ve bileziğini al. Aaa. Dört lira. Aaa. Özür dileriz. Size verecek paramız yok. Ama içeri gelirseniz onun karşılığında bir şey teklif edebilirim. Ah iyi ama acele edin. Benim tüm bunları parası olan kişilere satmam gerekiyor sonuçta. Evin hali içler acısıymış. Duvarlar yıkılmak üzere, çatıysa delikleri kapatmak için yapılmış yamalarla doluymuş. Fareler evde cirit atıyormuş. Ne? Çok yoksullar. Bana ne teklif edebilirler fareleri mi? Beyefendi, sadece bu isli tabağı verebilirim size. Torunum bilezik diye tutturdu. Lütfen bunu kabul edin. Aaa! Oh. Bu çirkin siyah şey mi? Nasıl da simsiyah kurumlu kaplı bir silim bakalım. En azından bakırdır umarım. Mahesh tabağı sildikçe üstündeki iz çıkmış ve tabağın sildiği küçük kısmı parlamış. Ha? Ne? Altın bir tabakmış. Ne oldu? Bir bir sorun mu var? Bunu alacak mısınız? Mahesh aç gözlü bir adammış. Kendi kendine şöyle düşünmüş. Bu saf altın. Değeri yüzler, binlerce lira olmalı. Sessizce gidip daha sonra gelmeliyim. Bu tabağın değersiz olduğuna ikna olur. Belki bana bunu bedavaya bile bırakırlar. <gülüyor> ah, bu değersiz tabağı bana nasıl teklif ettiğinizi düşünüyordum. Bu beş para etmez. Hiçbir değeri yok. İstemiyorum o lütfen öyle demeyin. Torunum büyük hayal kırıklığı yaşayacak. Bize bir bilezik vermeniz mümkün değil mi? <gülüyor> bir bilezik mi? Bu değersiz şey için size yarım bilezik bile veremem. Vaktimi fazlasıyla çaldınız. Artık gidiyorum. Maheş pazara doğru yol alıp gözden kaybolurken şansını denemek için Sandar aynı yere gelmiş. Tencere tava hediyelik eşya. Tencere tava hediyelik eşya. Merhaba küçük kız. Bir şey satın almak ister misin? Sizden bir şey alabilecek param yok. Aha illa bir şeylerin vardır. Üzülme hiç. Şöyle yapalım. Bana ne verebileceğini söyle, takas yapmaya çalışayım. Anlaştık mı? Aa, tamam. Birizik istiyorum ama bedava kabul etmem. Size verebileceğim eski bir tabağım var. Tabağa bakmak ister misiniz? <gülüyor> Elbette. Başka nasıl anlaşacağız? İşinize yarar bir şey mi bilmiyorum ama işte bu. Sander tabağın büyük bir değeri olmadığını tahmin etmiş. Ama cömert ve dürüst bir adammış. Kızın kalbini de kırmak istemiyormuş. Eski tabak karşılığında bileziyona vermeye çoktan karar vermiş. Alışveriş adil görünsün diye önce tabağı incelemek istemiş. Hmm, peki, şu siyah ise almayı deneyeyim bakayım. Ne? Bu altın bir tabak. Ya, hanımefendi... Bu sahip olduğum her şeyden daha değerli. Binlerce lira eder. Bunu satın alacak param yok benim. Oh, sahi mi? Ben yaşlı bir kadınım. Para işlerinden anlamam. Dürüst ve kibar birine benziyorsunuz. O tabağı alıp torunuma bir bilezik verseniz olmaz mı? Bilezik mi? Bununla binlerce bilezik alabilirsiniz. Bir dakika. Size bu tabak için tüm tencere, tava ve hediyelik eşyalarımı ve cebimdeki tüm parayı veririm. Ama nehri geçebilmek için sekiz lirayı ve örtüsüne altın tabağı sarabilmem için terazimi bana bırakın lütfen. Yaşlı kadın buna çok sevinmiş. Artık birçok toprak, tencere ve tavası, torununun da birçok takısı varmış. Mutluluk içinde sandarı uğurlamışlar. Sander'da altın tabağı bulmuş olmaktan çok mutluymuş. Hayatının değişmek üzere olduğunun farkındaymış. Ondan çok da uzakta olmayan Mahesh de aynı şeyi düşünüyormuş. Ancak hayallerinin çoktan suya düştüğünü bilmiyormuş. Altın... Altın zengin olacağım. Yaşlı kadın eminim çoktan umudu kesmiştir. Altın tabağı bana bedavaya verecek. İşte esnaflık buna denir. Beni dışarıda bekleyeceğinizi biliyordum. Tamam, fikrimi değiştirdim. Senin gibi küçük bir kızı üzmek istemem. Satın alacağım o altın... <gülüyor> yani o siyah çirkin tabağı. Ama sana o bileziği de veremem. Bir düşüneyim. Neyi düşünüyorsunuz bayım? Sizden hiçbir şey istemiyoruz. Altın tabağımızı çoktan bilge ve dürüst bir satıcıya sattık. Ne? Nerede? Nasıl? Kime? Çok kabasınız üstelik de geç kaldınız. Her şeyini bize verdi. Sadece sekiz lira ve terazisini aldı. Şimdiye dek çoktan nehri geçmiştir. Ne? Hayır! Benim param! Ama küçük kız haklıymış. Mahesh gerçekten de geç kalmış. Santa nehri çoktan geçmiş. Mahesh öfkeden kudurarak zıplamaya başlamış. El sallayıp durmuş. Sandal'dan nefret ediyormuş. Çığlıklar atmış. Ama Sandal çok uzaklardaymış. Tek kelimesini bile duyamamış. Hemen geri dön! O benim param! Mahesh heyecanla havaya zıplıyor. Bana el sallıyor. Belki olanlardan haberdar olmuştur Benim için nasıl da mutlu olmuş Hey teşekkür ederim Ben de çok mutluyum Şimdilik hoşça kal Benim param Sender gitmiş Mahese yere çökmüş Yaptıklarından pişmanlık duyuyormuş Aç gözlü olmasaymış Altın tabak onun olabilirmiş Unutmayın. Dürüstlük her zaman en iyi yoldur.